نشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشراف المرسلين وعلى آله وأصحاب إجماعين أما بعد وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يُغنى عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم أأتك فاتبعني أهتك صراطا سوية نريها بيس Üçüncü rahmete geldik. Daha doğrusu Allah'ın kendine rahmet ettiği kullarından bahsediyoruz. Birincisi Zekeriya Aleyhisselam'dı. Biz Zekeriya Aleyhisselam'a Allah'ın ne denli büyük rahmet ettiğini, Allah'ın onu ne denli büyük bir şefkat ile kabul ettiğini gördük. Arkasından Meryem Aleyhisselam'ı gördük. gördük. Şimdi de İbrahim Aleyhisselam, atamız olan İbrahim Aleyhisselam'ı göreceğiz inşallah. Meryem Aleyhisselam'ın ve Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasından sonra en uzun kıssada İbrahim aleyhisselam'ın kıssasıdır. 41. ayette başlıyor ve 50. ayette bitiyor. Yani toplam 10 ayet. 10 ayet. Ve fil kitap. Bu kitapta zikret. Hasan el Basri demiştir ki bu ifade kaf haya ayn ile bağlantılıdır. Oraya taalluk eder. Mana şudur. Kitapta Rabbinin İbrahim e olan rahmetini de an. Rabbinin hani ve zekruf kaf ha ya ayn abduhu zekeriya diye. olan Rabbini, Rabbinin Rabbinin Zekeriya olan rahmetiydi ya. İlk böyle başladı sure. İşte burada Hasan el Basri tabiinden demiştir ki bu ifade Rabbinin İbrahim'e olan rahmeti var. Sen onu da an bu manadadır. İşte bazı Kurfül Kitab-ı Musa da bu manadadır demiş. Her ne kadar cumhur müfessirler bu görüşü çok sağlıklı bulmasalar da bizim Meryem Suresi'nde Meryem Suresi'ni işlediğimiz hava açısından oldukça güzel bir görüştür bu. Biz Meryem Suresi'ne ilk başlarken ne dedik? Rahmet Suresi, Merhamet Suresi, Şefkat Esintileri Suresi Rahmet Yağmurları Suresi diyebiliriz dedik ve biz bu surede ilim, bilgi öğrenmekten ziyade Allah'ın kullarına ne denli büyük rahmet ettiğini, Allah Subhanehu ve Teala'nın kullarını ne denli büyük bir şevkatle kabul ettiğini göreceğiz. Allah'ın bize bu büyük rahmete karşısında kulluğumuzu artıracağız. Kulluğumuzu artıracağız. Bizim Meryem suresini işlememizin sebebi bu. Bundan dolayı mesela ben En'am suresinin tefsirini de işledim. En'am suresinin tefsirini işlerken orada ilmi bir şeyler, ilmi bir şey çıkarımlarda bulunduk. Ne bileyim çok ince noktalara değindik filan Meryem suresinin tefsirinde bunu yapmıyoruz yani ayetlerin irabını yapmıyoruz ayetlerin birbiriyle e, mana farklılıkları üzerinde çokça durmuyoruz yani Meryem suresinde ayetlerin ilmi noktadan incelenmesini çok da bu noktada çok da üzerinde durmuyoruz peki ne yapıyoruz Meryem suresini işlemekteki bizim bir amacımız var Rabbimizin bizlere nedenli büyük bir sevgi beslediğini, Rabbimizin gerçekten hakkıyla kendisine kulluk edenlere karşı nedenli rahmet ve şevkatle muamele ettiğini anlayıp Rabbimizin bu rahmeti karşısında biz bütün gücümüzle, bütün takatimizle, bütün hayatımızın tamamında ona kulluk etmeye yönelmek için Meryem Suresi'ni okuyoruz. İşte Rabbimizin rahmetini anlama bakımından Hasan el Basri'nin bahsettiği kitapta Rabbinin İbrahim'e olan rahmetini de an ifadesi oldukça bizim açımızdan güzel bir görüştür. filki Kitab'ı bu kitap. Kitapta an. Bu kitap Allahu Teala'nın son gün son olarak gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği bir kitaptır. Bu kitap kıyamet gününe kadar bütün insanlığa hidayet olan hadi olan bir kitaptır. Onun önünden ve arkasından hiçbir batıl yaklaşamaz. Bu kitabın verdiği haberler en güzel, en faydalı ve en doğru haberlerdir. Bu kitabın anlattığı kıssalar en doğru, en güzel ve en faydalı kıssalardır. Bu kitaptaki emirler ve nehiyler en doğru, en güzel ve en adaletli emir ve nehiylerdir. Ve Allah subhanehu ve teala bu kitapta bir kimsenin faziletinden bahsediyorsa, o kimseler en faziletli, en yüce, en kerim kimselerdir. İşte bunlardan bir tanesi de kimdir? İbrahim aleyhisselamdır. <gül> ''Kul vezkur fil kitabı İbrahim'' ifadesiyle karşılaştığı zaman şunu bilmesi gerekir. İbrahim Allah subhanehu ve teala tarafından Allah'ın kitabında anıldı, ve İbrahim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem emredilerek Ey Muhammed sen de ümmetine İbrahim'den bahset. İbrahim'i zikret diye anıldı. O halde kul şunu mutlaka düşünmek zorunda. İbrahim ne yaptı? İbrahim ne yaptı da böyle yüksek bir dereceye, böyle yüksek bir makama Allah subhane ve teala tarafından önünden ve arkasından hiçbir batılın yaklaşamayacağı Jinler onu dinlediklerinde inna Kur'an'ın acaba yehdi inna Kur'an'ın acaba biz harikulade bir kelam dinledik ve emin biz ona iman ettik dedikleri insanları doğru yola götürür dedikleri bir kitaptır İbrahim ne yaptı da hangi fiillerinden hangi hasdetlerinden dolayı Böyle bir kitapta anılmayı hak etti. İşte Müslümanın bu ifadeyi gördüğü zaman وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ İbrahim ifadesini gördüğü zaman öncelikle düşünmesi gereken budur. Öncelikle düşünmesi gereken budur. Peki İbrahim kimdir? Kısaca İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedelim. İbrahim Aleyhisselam اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona teslim ol dediği zaman anında Rabbine teslim olandır. İbrahim, Rabbi ona gel teslim ol dediği zaman bütün hücreleriyle, bütün benliğiyle Rabbine teslim olandır. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمْمُونَ Bu teslimiyetten dolayı Rabbi onu ne zaman bir imtihanla baş başa bıraksa o imtihanı tamamlayan, o imtihanı hakkıyla yerine getirendir İbrahim. Bunun neticesi olarak Rabbi ona oğlunu kurban et dediği zaman yabuni inni arafil menem eni ezbihuk fanzur madza teradi Rabbi ona oğlunu kurban et benim yolumda oğlunu kurban et dediği zaman hiç düşünmeksizin, hiç çekince duymaksızın, içinde hiçbir endişe barındırmaksızın ey oğlum ben rüyamda böyle böyle gördüm. Ne düşünüyorsun? Yani oğluna çok açık bir şekilde bunu söyleyebilendir. Oğlu Ey babacığım sana ne emrediliyorsa onu yap. Sana emrolunanı anında yerine getir dediği zaman felemma esleme esleme ve tallah Her ikisi de tam teslim olup oğlunu alnı üzere kurban etmek için yere yatırandır. Allah Subhanahu ve Teala ona oğlunu kurban etmesini emretmiş. Oğlu baba sana ne emrediliyorsa yap demiş. O felemma esleme bak ne demiştik? İbrahim tam anlamıyla teslimiyet gösterip ve telle helil cebin alnı üzerine ne yapmıştır? Oğlunu yatırmıştır. O İbrahim ki küfrün karşısına kafirlerin karşısına müşriklerin karşısına çıkıp üfelleküm min dunillah. size de sizin taptıklarınızda yok olsun diyebilendir. O İbrahim ki inna min dunillah. Ben sizden ve sizin taptıklarınızdan beriyim ve bedâ ve Sizinle benim aramda ebediyen kin ve düşmanlık baş göstermiş diyerek tevhid dinini haykırandır. O İbrahim ki tevhid dinini yüceltebilme adına kafirlerin putlarını kırdı. O İbrahim ki velâ kad tüm bu yaptıklarından dolayı da Allah Subhanahu onu alemlere üstün kılmıştır. Alemlerin içinde seçmiştir ve ahirette de onu salihlerden eylemiştir. O İbrahim ki bu yaptıklarından dolayı teslimiyetinden dolayı imtihanlar karşısında imtihanlar karşısında dimdik durmasından dolayı Rabb'onun ne zaman imtihan etse Rabbine boyun eğmesinden dolayı kale caaluka lin nas imama Rabbi onu insanlara imam tayin etmiştir. O İbrahim ki işte bundan dolayı teslimiyetinden dolayı apaçık bir teslimiyetinden dolayı summa wa hayna ileke enittebi'e millet İbrahim hanifa musun peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bile İbrahim'in dinine uy diye emredilmiştir. O İbrahim böyle bir İbrahim'dir. O İbrahim ki Allah subhane ve teala onun dininden yüz çevirmeyi, onun milletinden yüz çevirmeyi, onun yolundan yüz çevirmeyi Allah subhane ve teala sefihlik olarak nitelendirmiştir. O İbrahim ki Allah İbrahim'i dost edindi O İbrahim ki Allah'ın kendisini dost edindiği Bir kuludur Ve bunu haber veriyor Allah İbrahim'e onu dost edindiğini Haber veriyor Bundan dolayı biz hep ne diyoruz Hal İbrahim değil mi? Allah'ın dostu olan İbrahim diyoruz. O İbrahim ki Allah subhanehu ve teala'nın uğruna قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدَ وَسَلَامٍ İbrahim Ateşe ateşe Allah'ın hükmettiği ve İbrahim'e karşı selamette ol dediği kişidir. O İbrahim ki Allah subhanehu ve teala'nın uğruna gökyüzünden Kurban göğsünden koç indirdi İbrahim'dir ve ve verdi nahu bi ve O İbrahim ki selamun ala İbrahim Allah'ın bizzat kendisine selam verdiği kimsetir. O İbrahim ki inne İbrahimel harimun oweh menib halim kalbi devamlı Allah korkusunda atan ve devamlı Allah'a yönelen bir kimsedir. Arkadaşlar bu okuduklarım İbrahim Aleyhisselam hakkında sadece ayetlerden bazılar. Hocam Kur'an çalışması yapmak istiyoruz ne yapalım dediğiniz zaman açın Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyun İbrahim Aleyhisselam'ın vasıflarını çıkartın ve arkasından zümme ve hayna إليك إل تبیع ملته إبراهيم حنیفا. hanif olan İbrahim'in dinine uy. İşte İbrahim'in dini budur. İşte İbrahim'in dini, i̇şte İbrahim dini apaçık bir teslimiyet, apaçık bir boyun eğiş, Rabbinden ne gelirse gelsin apaçık bir kabullenmedir. Rabbi ona oğlunu benim yolumda kurban et dediği zaman kurban edebilmektir. Rabbi e, eşini ve çocuğunu çölde, kuru bir vadide, kuşuşmaz, kervan geçmez bir vadide terk et ve git dediği zaman aileni oraya terk edip gidebilmektir. İşte İbrahim olmak budur, milleti İbrahim budur ve bundan dolayı Allah subhanehu ve teala وَذْكُرْ fil الْكِتَابِ İbrahim Kitapta İbrahim'den de bahset, kitapta İbrahim'i de an diye buyurmuştur. burada konuyla paralel olarak bir de şunu söylemek isterim geçmişte yaşamış salih kimselerin hayatlarını okumak geçmişte yaşamış salih kimselerin hayatları hakkında bilgi edinmek kişinin imanını artırır şunu unutmayın insanı en çok etkileyen yine kendisi gibi insandır bundan dolayı mesela İslam hukukunda arkadaşlığa çok önem verilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi arkadaşının dini üzerindedir buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi arkadaşı misk satan kimseye kötü arkadaşı ise demircilik yapan kimseye benzetmiş iyi arkadaşın yanına gidersen misk kokarsın kötü arkadaşın yanına gidersen demirci körüğü kokarsın demiştir Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giden kimse keşke şu kimseyi arkadaş edinmeseydim demiş. Yani yapmış olduğu arkadaş onu cehenneme sürüklemiştir. Niçin bütün bunlar? Çünkü insan en çok kendisi gibi insandan etkilenir. İnsan en çok kimden etkilenir? Kendisi gibi insandan etkilenir. Bundan dolayı Allah subhanahu ve rahmetinin gereği kitapta devamlı bize insanlardan örnek vermiştir. İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmıştır Nuh Aleyhisselam'ı anlatmıştır Musa Aleyhisselam'ı anlatmıştır Ashab-ı Kehf'i anlatmıştır Ashab-ı anlatmıştır Bütün bunlardaki amaç Bizim olumlu yönde etkilenmemizi sağlamaktır Sizler dilerseniz Bunları artırabilirsiniz Peygamberler tarihi okuyabilirsiniz Yazılmış çok güzel peygamberler tarihi eser var Sahabe-i kiramın Hayatını okuyabilirsiniz Yüce tabiinin hayatını okuyabilirsiniz. İslam alimlerinin hayatlarını okuyabilirsiniz. Gayretinizi, şevkinizi, Allah yolunda mücadelenizi, Allah yolunda gücünüzü ve en önemlisi de imanınızı artıracak en önemli etkenlerden bir tanesi de nedir? Salih kimselerin hayatlarını incelemektir. Bundan dolayı İslam alimleri uzun uzun salih kimselerin hayatlarla ilgili kitaplar yazmışlardır. El-İsabe fi temiyiz-i sahabe. İbn-i Hacer'in eseri. İmam Zehebi Siyer-ü Ailemin Nübelâ Bu kitap tercüme edilmeye başlandı. İki cili tercüme edildi. Mutlaka tavsiye ederim. Mutlaka tavsiye ederim. Ee, büyük alimlerin hayatları, siyerlerinden bahseder. Ben ilim talebesi, yani talebelik yıllarında hala talebeyiz de e, birebir, bil fiil talebelik yaptığım dönemde içimde biraz böyle tembellik, içimde biraz böyle ee, bıkkınlık Yorgunluk hissettiğim zaman Hemen şey yapardım İslam alimlerinden birinin hayatını okurdum İşte bir bakardım İbn-i hayatını okurum Nasıl mücadele etmiş i̇bn Hazm'in hayatını okurum Bu bana ne yapardı Büyük bir şevk verir Yani ölü kalp veya ölmek üzere kalp Veya hastalıklı kalp Bu anlamda yani bıkkınlıkla Tembellikle yorgunlukla Yorulmuş olan hastalanmış olan Bu kalp Salihlerin hayatını okumakla yeniden canlanmaya başlardı. İşte bu Rabbani metottur. Rabbani metot insanı etkilemesi için insanı örnek vermiştir. Çünkü insan insandan etkilenir. Bakın Allahü ve teala Zekeriya aleyhisselam'ı anlattı bize. Meryem Aleyhisselam anlattı. İbrahim aleyhisselam'ı anlattı. Demek ki bunlar bize fayda verecek. O halde biz ne yapmamız lazım? Bunların hayatlarını daha da çok incelememiz lazım. Peygamberlerin hayatlarını okuyabilirsiniz. Haber hayatlarını. Tabiinin hayatı çok daha etkili. Tabiinin hayatı çok etkili. Okuyabilir. Alimlerin hayatlarını okuyabilirsiniz. Evet. Wazkur <gülüyor> fil kitab İbrahim. Kitapta İbrahim'i de an burayı bitirdik. Innu kana sadiqan Nabiya o Dost doğru bir nebiydi. Sıddık mübalağalı ismi fail veznidir. Çok doğru söyleyen. Söylediklerinde ne diyor? Sözlerinde, fiillerinde, hallerinde çokça doğru olan. Sözünde, fiilinde ve bütün halinde çokça doğru olan. Ve doğrulaması gereken her şeyi doğrulayan kimse demektir. Mübalağal ismi fail yani bir şeyi çok yapan, onu çok mübalalı bir şekilde yapana sıddık denmiş. Bu ise kalbe ulaşan, kalpte etkisini gösteren, yakindik gerektiren ve kamil manadas, salih ameli ortaya çıkaran büyük bir ilme sahip olmayı gerektirir diyor Şeyh Sa'di. Sa'di tefsirinde çok güzel bir tefsirdir. Bunu okuyun. Ben devamlı okuyorum. Gerçekten çok faydalı bir tefsirdir. <gülüyor> nebi ve Rasul konusunu bir sonraki derste anlatacağım. Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatacağım. Çünkü orada Rasûlen Nebiya diyecek. Rasul ve Nebi ayrımı hakkında orada bilgi vereceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Allah Subhanehu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'dan birçok yerde bize bahsetmiştir. Burada işte davetinden bahsetmektedir babasını olan daveti. İbrahim aleyhisselamın davetine geçmeden önce biz Hasan el Basri'nin görüşünü getirdik. Bu kolu İbrahim'e Rabbinin rahmetidir. Sen bu rahmete an. İşte bu rahmet, bu rahmet Allah'ın izniyle kıssanın sonunda gelecektir. Bu rahmet kıssanın sonunda gelecektir. We habna lahu ishaqa ve yaqub. Biz ona İshak'ı ve Yakup'u lütfettik, hibe ettik diyecektir Allahu Teala. Ve kullen cealna nabiyya. Biz onların tamamını nebi kıldık diyecektir. We habna lahum min rahmetina. Biz onlara rahmetimizi olabildiğince açtık diyecektir. Vej'el-nâ alhum lisan-e ve biz hepsine dillere destan yüksek bir doğruluk payesi verdik diyecektir Allah Teala Wa Vazkurl fil kitab İbrahim kitapta Rabbinin İbrahim olan rahmetini de an şeklinde tefsir ettik. Allah Teala İbrahim aleyhisselamın babasına yönelik davetini sunacak. Biraz sonra orayı tefsir edeceğiz. Ancak orayı tefsir etmeden önce hemen şunu bilelim ki Allah subhane ve teala Zekriye aleyhisselama rahmet ettiği gibi Meryem aleyhisselama rahmet ettiği gibi İbrahim aleyhisselama da rahmet etmiş. O rahmetini burada anmaktadır. İşte o rahmet <gülüyor> Hem bir peygamber torun hem, hem bir peygamber çocuk hem de bir peygamber torun vermektir. Bundan daha büyük bir rahmet var. Bir çocuğun oluyor? Peygamber onun çocuğu oluyor, o da peygamber onun çocuğu oluyor o da peygamber burada ve cealne lisane ve cealne lehum lisane sıdkın aliyye kısmında uzun uzun anlatacağız bütün İbrahim aleyhisselamdan sonra bütün dinlerin kendisine is nis nis nispet ettikleri peygamber İbrahim aleyhisselam oluyor Yakup'tan İsrail oğulları Musa aleyhisselam işte Yusuf aleyhisselam e silsilesi İsmail Aleyhisselam'dan İsmail oğullar. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Her tarafta bütün dinler ne yapıyor? Bir şekilde kendisini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ediyorlar. Bundan dolayı hem Mekke'de hem Medine'de Allah subhanatıla gerek Mekkeli müşrikleri gerek Medine'li ehli kitabı İbrahim'in milletine oyun diyor. Mekki ayetlere baktığımızda da Hanif'in Müslümanı o şirk koşmaksızın Allah'a şirk koşmayan Hanif bir Müslüman da diyor medeni ayetlere baktığımızda Allah subhanahu ve ehli kitabı İbrahim'in dinine tabi olun diyor. İbrahim'in dinine ne yapın? Tabi olun diyor. Anlaşıldı mı? Evet. İzgâleli ebihi Şimdi İbrahim aleyhisselam davetine başlıyor. Ya ebeti. İfadeye bakın. Ey babacığım. Davet olabildiğince yumuşak bir üslupla olmalıdır. Davette üslup davetin olmazsa olmaz esasıdır bugün bizim internete girin bizim müslümanlar nasıl davet ettiğine bir bakın bir de İbrahim aleyhisselamın put yapıcısı put yapıcı babasını davetine bakın arada dağlar kadar fark görürsünüz bugün yani internet ortamında veya karşılıklı şey kaldığımızda müslüman bırakın müslüman bakın arkadaşlar kafire bir kafir Allah'ın çarşamba günü işecek değil mi? Necis, necaset dediği bir müşriğe dahi yönelirken en güzel dille yönelmeyi emrediyor Allah Subhanehu ve Teala. Ne olmuş mu? Mesela bizim Müslümanların nasihati. YouTube'da reklam çıkıyor ya. YouTube'un kendi kararı. Biz çıkartmıyoruz bunu. Hop lo! Adam böyle olur. Lo! şu reklamı kapat şirk var küfür var sen... yani öyle itici bir ifade ki yani öyle itici bir ifade ki çok kolay yani hocam reklamlar çıkıyor bu çok uygun değil yakışmıyor müslümanlara küfür ve içerikli reklamlar da çıkabilir yani zannedersem görmemişsiniz bunları kapatabilir misiniz değil mi bak bu da şey reklam görmüyor musunuz sizde mi satmaya başladınız hani reklam kartına para geliyor youtube'un kendi şeyi bizimle alakası yok yani çok basit bir hadise bakın kardeşler. Yani birbirimiz arasında şeyden filan bahsetmiyorum. Yani benim büyük hatalarım var. Bu hatalarım seni etkiliyor. Sen bundan kötü etkileniyorsun ve bana nasihat edeceksin. Buralardan filan bahsetmiyorum. Bu filan için çok zor boyut. Ya da benim öyle bir büyük hatam var ki bu hata insanları kötü etkiliyor. Gelip hocam şöyle şöyle hatam var. İnsanlar bundan kötü kötü etkiliyor. Bunu yapma filan diyeceksin ya. Bunlar filan çok üst düzey. Çok basit ya. YouTube'da reklam çıkıyor. Uygunsuz reklamlar çıkıyor. Şu ana kadar zaruri değildi yani YouTube. Biz istersek reklam çıkartıyordu. Biz de kapalı tutuyorduk. Şu andan sonra ben benim kanalıma atılan her videoya ben reklam atarım diyor. Adam bunu uyarırken dövecek seni. Adeta dövecek. Her alanda böyle. Bu ise... İbrahim'i ahlaktan, Muhammed'i ahlaktan yoksun olmanın bir neticesi. Bu adamın tebliğ etti bu adama sorun. Gel kardeşin, senin tebliğ ettiğin ve senin vesilenle Müslüman olan bir Allah'ın kulunu göster olmaz. Böyle bir tebliğ ile kimse Müslüman olmaz. Müslüman dinden çıkar neredeyse. Yani böyle bir tebliğ metoduyla veya bizim Müslümanların. Eğer bizim Müslümanlar gördüğüm kadarıyla Facebook'ta, Twitter'da, ne bileyim sosyal medyada olduğu gibi insanlara muamele ediyorlarsa ki genelde böyle. Bizim Müslümanların insanlara muamelesi buysa, ben yani bu insanlar niye Müslüman olsun? İslam sensen sen diyecek, ben bu İslam'dan beriyim diyecek. Ya yani bir güzel ifade kullan, bir şeyi kullan. Yani bana mesela örnek vermiyorum da günde WhatsApp'tan 20 tane, 30 tane saydırıyorlar. İşte şu şöyle, niye bunu böyle yaptın, niye şunu şöyle yaptın? Hepsi doğru olabilir. Yani o arkadaşların saydıkları ve bana yönelttikleri nasihatlerin tamamı doğru olabilir. Ama nasihatin üslubu nebevi davetin esasıdır. Allah Subhanahu ve teala, ayet aklıma gelmedi, onlara hikmetle ve en güzel öğütle, Fedue ilah sibille Rabbik'e bil hikmeti ve el hasene böyle olmaz lazım bak biz her zaman diyoruz men hiç en önemli esastır. davetin menheci olmazsa olmaz bunu bilin davette men hiç olmazsa olmaz eğer sen bu şekilde en güzel üslupla en güzel ifade tarzıyla en güzel tebliğ metoduyla insanlara gitmiyorsan senin yaptığın bu davet bid'at bir davettir. Sen ehli bid'atsın. Bu bu kadar basit. Sen ehli bid'atsın. Ve insanlara vermiş olduğun zarar insanlara vermiş olduğun davet adına vermiş olduğun zararı da Allah subhane ve teala sana çok ağır bir şekilde ödettirecektir. Ben her zaman şunu söylüyorum. hiç çok önemli. hiç çok önemli. Niçin? Menheş dediğimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir başka örnek vereyim. Sen Müslüman'sın, doktorsun. Karşıdaki hasta. menheş dediğimiz şey onu ameliyat etme usulüdür. Sen o usulü Allah'ın istediği gibi değil de kendi keyfine göre yaparsan hastayı sakat bırakırsın. Sakat bırakılan hastadan dolayı da sen sorumlusun. Ve bu sorumluluğu Allahu Teala sana Ağır bir şekilde ödettirecektir. Sen davetin metoduna uyma. Sen davetin menhecine uyma. Sen davetin üslubuna uyma. Senden önceki kutlu önderler gibi davet yapma. Kendin bid'at üzere yapmış olduğun bir davetin neticesinde müşrik toplumun şirkine bir hastalık daha kat. Onların dine girmesinin önüne bizzat engel ol. Allah subhane bunu senin yanına bırakmayacaktır menheçten sapmanın neticesinin itikattan sapma olduğuna dair en önemli hikmet en önemli gerekçe budur mesela şey yap çok basit örnek vereyim şu kapıdan geçen birini tutun şuraya çekin oy vermek şirktir sen çocuğu askere gönderiyorsun okula gönderiyorsun sen müşterisinde iyi bir dövün bırakın adamı bu adamı ya adam bir de müslüman olur mu ve siz bu adama ne yaptınız zarar verdiniz değil mi siz ne davete zarar verdiniz. Allah Subhanahu taala bunun yapacaklar yapacaktır. Öde, ödettirecektir size. Evet. Bakın İbrahim Aleyhisselam ya ebet ey babacığım diyor. İslam alimler demiş ki mesela Enam suresinde de ki ve izqale İbrahimül hazara Baba bile demiyor. Sen putlara ibadet mi ediyorsun? ve Ben seni de kavmini de apaçık bir dalalette görüyorum. Alimler demişler ki Meryem suresindeki konuşma davetin başlangıcındaydı. Ne zamanki babası iyice muanit bir kafir oldu. Artık iyice düşmanlık gösterdi. Şöyle oldu böyle oldu. Artık daha net daha diri ifadeler kullanılmaya başlandı demiş İslam alimleri. Ya ebeti ey babacığım üslup ne olacak? Rakik bir üslup olacak. Vallahi bu o kadar çok etkili ki ben ismini vermeyeceğim. Avrupa'da yaşayan bir alim var. Ben Türkiye'de birkaç kere görüştüm, internette de görüştüm kendisiyle, kendisiyle oturdum kalktım neredeyse harici olacaktım. Öyle güzel konuşuyor ki, yani öyle güzel konuşuyor ki, tamam böyle elini tutuyor, daha önce de birkaç kere anlatmıştım. Yanına oturuyor, böyle elini tutuyor, sarılıyor, o kadar tatlı anlatıyor ki, yani adamın o tatlılığından dolayı adama itiraz edemiyordum ben. Daha sonra bu Hollanda'ya gitti bu arkadaş, Hollanda'da güzel Müslümanlar vardı böyle, çok güzel Müslümanlar vardı. Devamlı görüşüyorduk, konuşuyorduk. Aradan bir müddet geçti, bunlarla bizim irtibatımız koktu. Bir müddet daha geçti, bir duydum beni tekfir ediyorlarmış. Biraz daha geçirdim ki onunla beraber olmuşlar. Herkesi döndermiş. Konuşmasıyla, üslubuyla herkesi döndermiş. Yani bu üslup bu kadar önemli değer. Peki üslup ile kastettiğimiz nedir? Hani bize devamlı derler ya insanlara hemen kafir demeyin. Kimseye müşrik demeyin. Bak güzel üslupla davet edin. Arkadaşlar insanlara kafir demek başka bir şeydir. Üslubu güzel tutmak başka bir şeydir. Karşınızda bir hasta var. Adam kanser ölecek. Adam nedir? Kanser ölecek. Güzel üslup bunu oturtup en güzel şekilde onun psikolojisine uygun bir şekilde anlatmaktır. İçerik onun kanseri olduğudur, onun kanser olduğunu gizlemeye hakkınız yok, adama söyleyeceksin. Sen kansersin, hastalığının seviyesi şu, hastalığının boyutu bu. Bunu tedavi edebilmek için şunları şunları şunları yapmamız gerekiyor, bunlara katılacaksın diyeceksin. Allah subhanu ve teala İbrahim aleyhisselam hakkında ''O innehu lehalimun evvâhun muniyib'' diyor. ''O halimdi'' Evah, kalbi çok yumuşaktı. Kalbi Allah korkusundan öyle bir atıyor ki, vah vah diyor, evah oradan geliyor diyor bazı zalimler. Kilometrelerce uzaklıktan onun kalbinin sesi duyulabiliyor diyor, hissedilebiliyor diyor. Münipse Rabbin'e çokça yönelen Rabbine çok çevrilen. Bu ayet neyin devamında geliyor? Melekler İbrahim aleyhisselamın aleyhisselam kavmini helak etmek üzere geldiklerinde İbrahim aleyhisselam meleklerle mücadele ediyor. Orada Lut var diyor. Yani melekleri o helaktan bir şekilde engellemeye çalışacağına işte bundan dolayı diyor ki İbrahim yani helak edilmelerine dayanamıyor. Kalbi çok yumuşaklı, çok içliydi. İnsanlığın helak edilmesine dayanamıyor. Belki dönerler. Endişesi vardı. Ayetinin tepsinde bunlar geçiyor. Bakın bu kadar yumuşak üsluplu, bu kadar ince kalpli, bu kadar rahmet sahibi olan İbrahim babasına diyor ki ya ebeti, lima ta budu. sen niye Allah'tan gayrısına ibadet ediyorsun? Ha o zaman menheçte anlattığımız üslup yani içerik ile içerik ile o içeriği sunma farklıdır. İçerik mübin olmak zorundadır. Kul ya kafirun ey kafirler diyebilmektir içerik. İçerik ve kafarna biz sizi kafir görüyoruz diyebilmektir. İçerik wabada baynana ve baynakumul adave vel sizinle bizim aramızda düşmanlık ve kin baş göstermiş diyebilmektir. İçerik ebu lehebin iki eli kurusun diyebilmektir. İçerik ulaihumul kafaratul fecra onlar var ya onlar hem kafir hem facir diyebilmektir. Üslup ise bunu en güzel şekilde karşıdakini kırmadan, onun şahsiyetini zedelemeden, onun karakterine, insanlar arasında küçük düşmesine sebep olmaksızın en güzel şekilde bunu sunmaktır. İkisi farklıdır. Ee, ne yazık ki hep ifrat, hep tefrit burada. Bir tarafta bizim Müslümanlar bak Allah subhanahu wa böyle dedi diye millete tebliğ yaparken... Üsluba hiç dikkat etmiyorlar. Bir başka kesim ise güzel üslup, güzel üslup diye. Müşrikleri kendilerine Müslümanmış gibi hissettirmeye ne diyorlar? Güzel üslup diyorlar. Biz her iki ifrattan da, tefritten de, her iki sapkınlıktan da Allah'a sığınırız. Ya ebeti, lime ta'budu, ey babacım sen Allah'tan başkasına ibadet ediyorsun. Niye ediyorsun? Ma la yesma'u, ve la yubasiru, ve la yugni anke şey'a. İşitmeyene ibadet ediyorsun. Seni görmeyene ibadet ediyorsun. Ve senden herhangi bir zararı def edemeyecek olana ibadet ediyorsun. Neye seslendi? Karşısındakinin tamamen kalbine seslendi. Maalesef biz Türkiye'de davete tebliğ yaparken nasıl yapıyoruz? Sen tağut diye bir şey biliyor musun? Hayır bak tağut şudur. Tağut'u inkar etmeden kafir olmaz. Delil Bakara şey tağut'u inkar etmeden kişi... Müslüman olmaz delil. Bakara suresi 256. İşte Nisa 60'ta muhakeme küfürdür. Şu ayete göre oy vermek şirktir. Yani biz insanlara matematik ilmi gibi ilim öğretiyoruz. Öğrettiğimiz ilmi öğrenip evet ben bunu kabul ettim diyenlere Müslüman diyoruz. Öğrettiğimiz ilmi öğrenmeyen anlayamayan ya da işine geldiği için kabul etmeyeni de bu kabul etme daveti müşriktir diyoruz. Sonuçta bunu yapa, yapa, yapa, yapa ortaya öyle bir İslam nesne çıktı ki kalbinde Allah'ın dinini hissetmeyen, kalbinde Allah'ın kitabını hissetmeyen, kalbinde Allah korkusu olmayan ama zihninde çok net İslami bilgiler olan, kafatasını açıp baktığın zaman evet bu Müslüman diyebileceğin ama amellerinden, hareketinden, tavrından hiçbir şekilde Müslüman olduğunu yani hiçbir şekilde e, Müslüman olduğunu anlayamayacağın bir İslam ümmetiyle karşı karşıyayız. Bizim hocalarımız her zaman derdi ki yanlış tebliğ ümmeti ifsad eder derdi. Yanlış tebliğ sonucu oluşan Müslümanlar müfsit ifsad olmuş bir İslam toplumunu oluşturur derlerdi. Gerçekten de o günlerde anlayamıyorduk ne demek istediklerini. Bugünlerde çok anlıyoruz Çünkü her gün her gün istisnası, tamam. 20-30 kişiyle böyle ilginç olaylar yaşıyoruz ve diyoruz ki bu insanlar nasıl Müslüman? Bir hadise daha anlatayım. Bu hadiseleri çok anlatayım ki birisi bir soru sordu. Tamam mı? Bizim kardeşlere de hoca soru kabul etmiyor. Niye? Yüzlerce soru geliyor. yetişme mümkün değil ya. Yetişmen mümkün değil yani. Ondan sonra bu bir döşenmiş. İlmi ketmetmenin hükmünden girmiş, İmam Şafii'nin kavlini getirmiş, belamlığa kadar getirmiş. Ben hemen aradım. Aradım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedim kardeşim sen bu kadar iyi biliyorsun. Yani sen kendisine soru sorduğun hoca dediğin adamın yapmış olduğu fiil yargılayabilecek. Tamam mı? Onun yapmış olduğu fiilin belamlık olduğunu, karnını ateşle doldurmak olduğunu, cehennemlik olduğunu bilebilecek kadar... Birisin böyle bir ilmez sahipsin o zaman Niye soru soruyor Sorduğu soruda şu Onların orada bir grup çıkmış Kafirlerin kanı malı her şey helal Diyormuş Kafirlerin kadınları cariye hükmündeymiş Böyle inanıyorlar ama bunu Uygulamıyorlarmış Böyle inanış onları kafir yapar mıymış Onları tekfir etmeyen ne olurmuş Sorduğu soruda bu Yani daha soruyu okurken iğrendiğim için cevap vermeye bile Gerek duymadım işin aslı ben telefonu açtım. Dedim ki kardeş dedim ee, sen madem bu kadar iyi biliyorsun yani sen öyle bir ilme sahipsin ki bir soru sorduğun zaman hoca olarak bildiğin kişiye soru sorduğun zaman senin soruna cevap vermeyince onun hükmünü tayin edebilecek kıyamet günündeki hükmünü tayin edebilecek kapasitesi kapasitede bir adamsın dedim sen. O zaman niye soru soruyor? Dedi ben soru sormadım yani ben bu konudaki düşüncelerinizi almak istedim. O zaman söylediklerim boşa gitti. Ben herkese düşüncemi söylemek zorundan. Hani soru sordun ya, ben de cevap vermeyince karnım ateşle doldu, bilmem belam oldum bir şey olduydum ya. Bak soru sormadım, düşüncemi öğrenmek istiyorsan söylediklerim boşa gitti. Bak dedim ben sana bir rivayet okuyayım. Kendisine bir rivayet okudum. Sahabenin ve tabiinin kendisine soru sorulduğu zaman soruya cevap vermekten yüz çevirdiklerine dair. Tamam. Hala oku, bak diyorum ben sana rivayet okuyorum diyorum. Sahabe kendisine soru sorulduğu zaman ondan yüz çeviriyor. Yüz çeviriyor. Hı. Niçin? Çünkü bir soruya cevap vermek şu demek. Yani sen bana bir soru sordun ya. Sen ne diyorsun biliyor musun? Allah bu konuda ne diyor? Sorunun manası bu. Hocam Cuma'ya gidelim mi gitmeyelim mi? Bu ne demek? Allah bu konuda ne diyor? Ben de sana cevap veriyorum ya. Cuma'ya gitmek şöyledir böyledir. Allah böyle diyor demek. Ya demiyorsa? Ya ben senin kendi düşünce jimnastiğinde Kendimi niye riske atayım? Diyorum ki bak Allah Subhanahu ve teala şey sahabe tabi'in alimler kendisine soru sorulduğu zaman eğer cevap verecek bir başka şey varsa veya işte o soru e, aciliyet ifade etmiyorsa, hüküm ifade etmiyorsa böyle şartlar var. Soruya yüz e, cevap vermekten yüz çevirirdi. Hatta yetmiş kişiye giderdin yetmişinci kişi ilk gittiğin kişiyi gösterdi git buna cevap ver diye. Demişler fetva vermek can vermek gibidir demişler. Ben hala bunu okuyorum. Hala mücadele en son Allah size hidayet de, de kapattı. İşte bu adam %99 İbrahim Aleyhisselam'ın daveti gibi bir davetle Müslüman olmadı. Bu adama bazı bilgiler sunuldu. 3 kere 3 9, 7 kere 7 49, 5 kere 5 25. Abi kabul ediyor mu ediyorsun sen Müslümansın. O yatmak şirk, o yatan herkes müşrik. Askere gitmek küfür, çocuğu okula göndermek Küfür. Memleketlere göre bunların sayısı artıyor ve azalıyor. Azerbaycan'da bayağı bir yüksek bu sayı. Bazı beldelerde bayağı bir düşük. Kim bu sayıyı tamamlarsa Müslüman oluyor. Teslimiyet yok. Rububiyet yok. Kalpte Allah'a sımsıga bağlılık yok. Bakın bir de İbrahim Aleyhisselam'ın davetine. Muhatabını öyle bir anlatıyor ki ''Ey babacığım, sen ibadet ediyorsun elin mi? Buna iyi bak. Seni görüyor mu? Görmüyor.'' İşitiyor mu? İşitmiyor. Sana bir zarar gelse, sana bir zarar gelse, bunu giderebilecek mi? Hayır, onu da yapamayacak. O zaman sen buna niye ibadet ediyorsun? Tamamen aklına demeyeyim, gönlüne hitap ediyor, kalbine ibadet ediyor. şey, gönlüne hitap ediyor, kalbine hitap ediyor. Ve bu davetin neticesinde bunu kabul eden adam da gönlüyle bu dini kabul ediyor. Bu davetin neticesinde bu daveti kabul eden adam tüm benliğiyle bu davete teslim oluyor. Yanlış bir şey yaptığı zaman sen bunu yapma kardeş bu yanlış dediğin zaman tamam hocam yapmayalım diyor. Böyle Müslümanlar da var. Soruyor bunu yapma diyor. Tamam hocam diyor. Adam ticaretini bırakıyor. Anında bir bakıyorsun ticareti bırakmış. Hatta sen ona cevap verirken onu kırmama adına. Geçenlerde bir arkadaşın yanına gittim Müslüman bir arkadaş. Yüzüne baktım şöyle. Ben olsam senin yerine burada çalışmam dedim. Hiç delil meli falan sunmadım. Ertesi gün baktım adam işi bırakmış. Adam işi bırakmış. Sübhanallah yani niye bıraktın dedin. Dedi hocam senin çalışmadığına göre burası demek ki bir fucur var burada. Ki ben de hissediyorum dedi o var burada. Yani ben örnek vermeyeyim. Adam bırakmış böyle Müslümanlar da var ve emin olun bu Müslümanlara bakın göklerin yerin yaratılışında yani rububiyet üzerinden uluhiyete gitmiştir İşte şimdi asıl noktaya gelelim daha önce defalarca değindik biz ne diyoruz rububiyet sebep uluhiyet sonuçtur biz rububiyeti tamamen terk edip insanlara sadece uluhiyeti anlattığımız için insanlar Rablerine niçin ibadet ettiklerinin farkında değil oy vermenin niçin şirk olduğunu farkında değiller Ayete göre, şu ayete göre bu böyledir. Halbuki oy vermek ne şirktir biliyor musunuz? Allah subhanyatıla yağmur yağdırdığı için sen bir başkasına bu yetkiyi verdiğin zaman bu şirktir. Oy vermek yani hakimiyet ancak yağmur yağdırabilenin hakkıdır. Hakimiyet ancak ölüden diriyi diriden ölüyü çıkartanın hakkıdır. Hakimiyet ancak yer, gökten yağmur indirip yeryüzünden nebat çıkaranın hakkıdır. Ey insanlar, niçin sizi görmeyen, sizi işitmeyen, size rızık veremeyen, sizden devamlı alan ama size hiçbir şey vermeyen? Allah subhane ve teala sizin hakkınızda bir hayır dilediği zaman o hayra engel olamayan. Allah subhane ve teala sizin hakkınızda bir zarar dilediği zaman o zarara engel olamayan. Siz hastalandığınızda size şifa veremeyen. Kısırlaştığınız zaman, kısır olduğunuz zaman, çocuğunuz olmadığı zaman size çocuk veremeyen, bir derdiniz olduğu zaman sizin o derdinizi gideremeyen insanlara niye yetki veriyorsunuz? Sizi yönetmesini tahkimul kavaniğinde şeyh Muhammed İbni İbrahim'in çok güzel bir ifadesi vardı. Ey insanlar diyor kendisi aciz olana niçin seni yönetme hakkını veriyorsun ki? Kendi aciz zaten, kendi kendisini yönetecek durumda olmayana gel beni ve bizleri yönet diyorsun. İşte oyatmak bunun için şirktir. Yoksa oyatmak şu ayetten dolayı, bu ayetten dolayı değil. Onlar bunun delilidir. Veya mesleği daha da uzatabilirsiniz. O halde şunu söylüyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in davet usulünde şu vardır. İnsanlara rububiyet tevhidi anlatılır. İnsanların kalplerine rububiyet tevhidi en güzel şekilde ortaya konulur. İnsanların kalpleri rububiyet tevhidini kabul etmesi için rububiyet en güzel şekilde ortaya konulur, arkasından onlara ulûhiyete iman etmeler istenir. İnna Allaha rabbî ve rabbukum Fa'buduhu ir'allahu benim de Rabbim rububiyet sahibi senin de Rabbin rububiyet sahibidir fa'buduhu o halde o rububiyet sahibi olduğu için ona ibadet et demektir bu evet Ya ebati inni qad ja'ani minel ilmi Ey babacığım sen de bilgi sahibisin ben de bilgi sahibiyim Senin de bildiklerin var benim de bildiklerim var Sen cahil birisi değilsin ifadeye bakın usuluba bakın usul tam böyle sen cahil bir adam değilsin. Ama aramızda bir fark var. Sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Oldukça önemli bir ilim bana geldi. Ya ebeti. inni kad ja'ani min el-ilmi bana bir ilim geldi. Malemi ettik. Sana gelmedi bu ilim. Yani babasının karşısına geçip sen cahilsin, ben alimim, gel bana tabi ol demiyor sen hiçbir şey bilmiyorsun ben çok şey biliyorum gel bana tabi ol demiyor babasının karşısına geçip Şunu diyor, sen de bilgi sahibisin ben de bilgi sahibiyim ama sana gelmeyen bir şey bana geldi İnsanlara dini anlatırken buradan başlayın bu Musa bin Umer de böyle yapmıştı Demiş ki otur dinle beni dinle kabul etmesin yine kabul etme ama bir dinle ne kaybedersin adam düşünü doğru İnsanlara bunu mutlaka söyleyin. Ben sana bir şey anlatacağım. Gel 10 dakika, 15 dakika beni dinle. Hiçbir şey kaybetmezsin. 20 dakikadan yarım saatin hiçbir şey kaybetmezsin. Yarım saat beni dinle. Belki senin bilmediğin, benim bildiğim bir şey vardır. Olamaz mı? Olabilir. Senin bilmediğin ve bende olan çok değerli bir bilgi vardır. O bilgi sende olmadığı için sen dünyada ve ahirette kötü bir sonla karşılaşabilirsin. Gel yarım saatini ayır, dinle. Kabul edersen et etmesin etme ama gel bir dinle insanlara bu şekilde yaklaşmayı asla ihmal etmeyin. Fethte bir <gülüyor> bana tabi ol bana tabi ol bilgi kimdeyse ona tabi olması gerekiyor. Hak bilgi doğru bilgi kimdeyse ona tabi ol fethte bir aniyi ehdiye sıratan ve bu tabiiyetin sonucunda da ben seni bu vesileyle doğru bir yola ile e, ulaştıracağım. Ben seni doğru bir yola ne yapacağım? Eriştireceğim diyor. Arkadaşlar doğru bilginlerdeyse ona tabi olunması gerekir. Buradan çıkan birinci bilgi bu. İkinci bilgi karşınızdaki doğru bilgiye sahipse siz ne kadar alim olursanız olun, tabi olma, olunması gereken kişi o kişidir. Doğru bilgi bak bir tarafta put yapıcısı olan, rivayetlere göre dini bir simge olan Din adamı konumunda büyük birisi var Azer, bir tarafta da onun oğlu var. Bir tarafta kim var? Onun oğlu var. Dışarıdan baktığınız zaman kimin kime uyması gerekiyor? İbrahim'in Azer'e uyması gerekiyor. Ama hak olan nedir? Doğru bilgi kimdeyse doğru bilgi sahibine uyulması gerekir. Doğru bilgi kimdeyse doğru bilgi sahibine ne yapılması lazım? Uyulması gerekir. Hak olan budur. Bizim için de büyük demeden, küçük demeden, iyi kimse demeden, kötü kimse demeden şu şöyledir, bu böyledir ayırt etmek sizin. Biz doğru bilgi kimdeyse o bilgiye ne yaparız? Uyarız. O bilgiye uymak bizi ne yapacaktır? Selamete, esenliğe kavuşturacaktır. Peki. Bundan sonraki ayetler biraz daha uzun. Burada kalın inşallah. Niye bu? Normalde burayı bitirecektim ama demek ki biraz fazla konuştuk. Üç ayet tefsir ettik. Önümüzdeki hafta İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına devam edeceğiz. elhamdülillah Rabbil Alemin.